Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayınlanan veriler, küresel ısınmanın geleneksel mevsimleri nasıl değiştirdiğine ortaya koydu. Avrupa'da Aralık ve Şubat ayları arasında ortalamalı sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti. Mevsim normallerinin üzerinde artan sıcaklık 2021-22 kışını Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ikinci kış mevsimi haline getirdi. Rekor kran sıcaklık ise 2019-2020 kışına ait kalmaya devam etti. Yılbaşı döneminde kıtanın bazı bölgeleri kış mevsimine göre sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldı. Anormal derecede ılıman seyreden hava sıcaklıkları, pistleri sulu kara çevirmesi nedeniyle birçok kayak merkezi geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Kopernikus verilerine göre sıcaklıklar özellikle Doğu Avrupa ve Kuzey İskandinavya'ya da yüksek seyretti. Kopernikus merkezinin analizine göre Şubat 2023'te Batı ve Güney Avrupa'nın çoğu Ortalamanın üzerinde kurak koşullar yaşadı. Bazı bölgelerde toprak neminin rekor düzeyde de düştüğü görüldü. Avrupa'da yaşanan durum bir istisna değil. Çünkü küresel ısınma tüm dünyada sıcaklıkları arttırıyor. Sanayi öncesindeki ortalamaların üzerinden insan kaynaklı ısınma 2017'de yaklaşık 1 dereceye ulaştı. 2024'e kadarsa 1,5 dereceye ulaşma yolunda ilerliyoruz maalesef. 6 Şubat'taki depremlerde on binlerce kişi yaşamını yitirmişti. Uzmanlar deprem sonucunda ise 100 milyon metreküp enkazın oluştuğunu tahmin ederken enkaz kaldırma sürecinin aceleye getirilmeden her bir aşaması önceden düşünülerek planlanması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde doğaya ve insan sağlığına ciddi zararlarının verilebileceğini altı çiziliyor. İklim Adaleti Koalisyonu ise sosyal medyadan yaptığı duyuruda Antakya'nın enkazlarının döküldüğü altın özündeki alanın zeytinliklerle dolu bir vadi olduğunu aktardı. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği kapsamında geri kazanım ve depolama tesisleri haricinde denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere bahsi geçen atıkların dökülmesi ve dolgu yapılması yasak. Koalisyonun açıklaması şu şekilde… Hatay'da olan heyetimiz enkaz döküm alanlarını görüntüledi. Basınla paylaştı. Antakya'nın enkazlarının döküldüğü altın özündeki alan zeytinliklerle dolu bir vadi. Acilen doğayı koruyun çağrısını yineliyoruz. Samandağ enkazlar Meleyha-Sulak alanının koruma sahasının çadır kentin yanında deniz kenarına dökülüyor. Yetkililer daha uygun bir yer bulamadıklarını söylüyorlar. Acilen doğayı halk sağlığını koruyun çağrısını yeniliyoruz. Gerekli önlemlerin alınması ve sorularımıza yanıt verilmesi için yazdığımız dilekçeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Dilekçeyi bakanlığa Ankara'dan da teslim edeceğiz dendi açıklamada. Yüksek metanlı gıdaların üstesinden gelinmediği takdirde Gıda sisteminden kaynaklanan emisyonlar dünyayı 1,5 derece hedefinin ötesine taşıyabilir. Yalnızca gıda sisteminden kaynaklanan emisyonlar küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece sınırını aşmasına neden olacak. Ayrıntılı bir araştırmaya göre et süt ürünleri ve pirincin hakim olduğu gıda üretiminden kaynaklanan emisyonlar kontrol edilmediği takdirde 1,5 derecelik kilit uluslararası hedefi kendi başlarına kıracak. Analiz bugünkü gıda emisyonlarının seviyesinin devam etmesi durumunda hali hazırda görülen 1 derece artışın üzerine 100 yılın sonuna kadar küresel ısınmanın en az 0,7 derece ile sonuçlanacağını tahmin ediyor. Bu fosil yakıtların devasa etkisine göz ardı ederek yalnızca gıdadan kaynaklanan emisyonların dünyayı 1,5 derece sınırını aşacağı anlamına geliyor. Çalışma gıda ile ilgili bu ısınmanın %75'inin yüksek metan kaynakları olan yani sığır ve çeltik tarlaları gibi geviş getiren hayvanlardan gelen gıdalardan kaynaklandığını gösterdi. Ancak bilim insanları zengin ülkelerdeki et tüketimini tıbbi olarak tavsiye edilen seviyelere indirerek çiftlik hayvanları ve gübrelerinden kaynaklanan emisyonları azaltarak ve gıda sistemine yenilenebilir enerji kullanarak sıcaklık artışının %55 oranında azaltılabileceğini söylüyor. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre Çanakkale merkezdeki 72,5 hektarlık doğal kızılçam ormanı depremin ikinci gününde endüstriyel plantasyon yani ham madde amacıyla kesilmeye başlandı. Kıyıma karşı çıkan köylüler aralarında imza topladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne gitti. Ancak köylülerin tehdit edildiği iddia edildi. Bölgeyi yakından takip eden Tarım-Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, depremlerin fırsat bilinerek vurgun yapıldığını iddia etti. Durmuş, çok uluslu şirketlere ham madde temini için ağaçlar kesiliyor. Normalde ormanlarda ağaç kesimi planlayarak yapılmalı. Bu da 10 yıllık bir planlamayla ancak olur. Bunlar plan dışı. Burası ham madde temini için paravan olarak kullanılan bir kooperatife tahsis ediliyor. Bu kooperatif üzerinden bir şirkete ihalesiz verildi. 72,5 hektarlık alanın 40 hektare yok oldu dedi. Alanın plantasyon koşullarına uymadığını da belirtmiş durmuş diyor ki plantasyon yönteminde orman boşluklarına tarla yöntemiyle hızlı gelişen ağaçlar dikilir. Burası ise doğal orman ekosisteme aykırı bir şekilde 25-30 yaş aralığındaki ağaçlar kesiliyor Burada toplam 300 bin ağaç kesilecek diye konuştu. Savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen durmuş. Daha önce bu alanda res şirketlerinin gezdiğini köylüler görmüş. Burası Çanakkale Boğazı'nı gören bir yer. Turizm açısından bakıldığında da rantı yüksek dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.